İKİNCI FASL Dünyada hiç kimse, kötülerin iftiralarından kurtulamamıştır. Mu'tezile sapıkları, peygamberlere, aleyhimüs salavatü teslimat ve meleklere bile dil uzattı. Bu iftiralar, akıl ve insaf sahiplerine, kötülenenlerin temizliğini ve yüksekliğini gösterir. Şeyh üstünlüklerini gösteren vesikalardan biri de hasetçilerin, inatçıların asırlardan beri sürüklene gelen kalıplaşmış kelimelerden başka bir şey söyleyememeleridir. Bu iftiralardan biri Hazreti Ebubekr'in Hazreti Fatimaya miras vermemesidir. Rədiyyallahu Talaa anhuma. Hazreti Ebubekr biz peygamberler miras bırakmayız. Bize kimse varis olmaz. Hadîs-i şerifine uyarak miras vermedi. Davud, Süleyman, Yahya ve Zekeriya aleyhimü sözlerinde miras kelimesini kullanmış olduklarını Kur'an-ı Kerim haber vermektedir. Kur'an-ı Kerim'in manasını en iyi anlayan peygamberimizdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu ayet-i kerimelerin mal verasetini değil ilm ve hilafet verasetini bildirdiklerini anlayarak yukarıdaki hadisi şerifi söylemiştir. Bu hadisi i şerif Kur'an-ı Kerim'in manasını açıklamaktadır. Ebu Davud diyor ki: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Beni Nadir'de ve Hayber'de ve Fedek'te hurmalıkları vardı. Birincisinin gelirlerini memurlarına, fedek gelirlerini fakirlere verirdi. Hayber'dekinin gelirini üçe ayırırdı. İkisini Müslümanlara, birini ehlibeytine yani ailelerine verirdi. Fazlasını muhacirlerin fakirlerine dağıtırdı. Hazreti Ebubekir halife olunca Rasulullah'ın yaptığını değiştirmedi. Hazreti Ömer halife olunca Hazreti Ali'yi ve Abbas'ı çağırdı. Yukarıdaki hadis-i şerifi Resulullah'tan işittiniz mi? Allah aşkına doğru söyleyiniz." dedi. "İşittik." dediler. Hazreti Fatıma'nın bu hadis-i şerifi işittiği halde miras verilmeyince üzülmesi insanlık icabeydi ve İslamiyet'in verdiği Tam helal olan malı almakla bereketlenmek istemişti. Hazreti Ali de halifeyken bunları kendi çocuklarına vermedi. Şeyh Hayn'ın yaptığını değiştirmedi. Ömer bin Abdülaziz de böyle yaptı. Sıddık radıyallahu teala anh hırsızın sol elini kesti. Bu İslamiyete uygun değildir diyorlar. Muvatta kitabı bunu Uzun anlatıyor. O hırsızın sağ eli ve ayağı kesilmişti. Sıra sol eline gelmişti. Malikî ve Şafii mezheplerinde Hazreti Ebu Bekr gibi yapılmaktadır. Hanefî ve Hambeli mezheplerinde ise Hazreti Ali'den gelen habere uyarak bir eli ve bir ayağı kesilmiş kimsenin artık bir yeri kesilmez. Hapsonlur. Hazreti Ebu Bekre Radiyallahu Teala Malik bin Nuveire'nin kısasını yapmadığı için de dil uzatıyorlar. Halid bin Velid Malik'in sözlerinden onun mürtet olduğunu anladı. Bunun için onu da öldürdü. Hazreti Ebubekir'in içtihadı Hazreti Ali'nin doğru söylediğini gösterdiği için Halid'e kısas yapmadı. Ebubekir'in bu hareketine hata diyenler Hazreti Ali'nin Radyallahu Talaaan Hazreti Osman'ın katillerine kısas yapmadığına acaba ne derler? Hazreti Ebubekrin Radyallahu Talaaan halife olması ne açıkça ne de işaret ile bildirilmedi. Bildirilmiş olsaydı, içtihat ile seçilmez, içtihada lüzum kalmazdı diyorlar. Buna cevap vermek için yedi ön söz bildirmek iyi olur. Bir Rasulullah'a, sallallahu aleyhi ve sellem, vahiy birkaç türlü gelirdi. Azap haberlerinin bir kısmı çan sesi gibi geldi. Cebrail aleyhisselam insan şeklinde görünüp söylerdi. Rüyada da vahiy olurdu. Vahim bir çeşidi de firaset idi. Bu vahiylerin çoğu Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Bunun sebebini sormak caiz değildir. Mesela oruç emirleri Kur'an-ı Kerim'de bildirildi de namazın birçok emirleri Kur'an-ı Kerim'de niçin bildirilmedi denilemez. Bunun gibi filan emir niçin Kur'an-ı Kerim'de bildirilmedi de rüyada bildirildi denilemez. Bunun gibi Hazreti Ebubekir'in halife olacağı Kur'an-ı Kerim'de bildirilmedi de rüyada bildirildi denilemez. Bunun gibi, Hazreti i Ebu halife olacağı, Kur'an-ı Kerim'de niçin açıkça bildirilmedi de rüyada işaret olundu diye sorulamaz. 2. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, emirlerden, yasaklardan bir kısmını açıkça bildirdi. Bir kısmını ise, bunu yapana Allah rahmet, şunu yapana Allah lanet eylesin diyerek işaret ile bildirmiştir. Bunun sebebini sormak caiz değildir. Bunun gibi, şeyhayının, radıyallahu teâlâ anhüma, halife olacaklarını da, niçin rüya anlatarak bildirdi de, benden sonra, Ebu Bekir ile Ömer'i e halife yapınız demedi diye sorulamaz. 3- Bazı emirler, haber vermek suretiyle bildirildi. İsa aleyhisselamın ve Deccal'ın gelecekleri, ve Deccal'ın kötülüğü bildirildi. Bu haber, İsa aleyhisselam gelince ona uyunuz. Deccal gelince ona uymayınız demektir. Şunları yapanları cennette gördüm. Şöyle yapanları cehennemde gördüm demek de böyledir. Emr ve Neh, Nas ile açıkça bildirildiği gibi, Nas'ın iktizası ile de bildirilmiştir. Filan kimse Ahmed'i azad etti sözünden Ahmet onun kölesiydi demek de anlaşılır ki buna iktiza ile anlamak denir. Bunu size hakim yaptım demek onun emirlerine uyunuz demektir ki bu da iktiza ile anlaşılmaktadır. Bunun gibi Allahü Teala bu ümmet içinde halife yapacağını açıkça bildirdi. Halifelerin Şeyhan olacağını da rüya ile bildirdi bunun gibi ahir zaman peygamberinin geleceğini İsa aleyhisselam'a müjde etmekle geldiği zaman ona itaat ediniz demiş oldu benim yoluma benden sonra da hulafa raşidi'nin yoluna yapışınız hadisi Şerifi şeyhana rayallahü Teâ'ın anhum'a, itaati emretmektedir. Onların halife olacakları buradan iktizaen anlaşılmaktadır. 4. Şeyh halife olacaklarının haber verilmesi hilafetlerinin hak ve doğru olduğunu da göstermektedir. İsa aleyhisselamın ahir zaman peygamberinin sallallahu teala aleyhi ve sellem geleceğini müjdelemesi de böyledir. 5. İki müphem birleştirilince kesin hal alır. Benden sonra Ebu Bekre ve Ömer'e uyunuz. Hadisi şerifi Şeyhay'nın isimlerini açıkça bildiriyor ise de halife olacakları anlaşılmıyor. Benden sonra Kullafayı Raşedi'nin yoluna saralınız. Hadisi şerifi de halifeliği açıklıyor. İkisi bir araya gelince Şeyhay'nın halife olacakları Açıkça anlaşılıyor. Ayrı ayrı bildirilmesinin sebebini, hikmetini ancak sözün sahibi bilir. 6. Edille-i Şer'îye Bunlardan üçüncüsü, icma'dır. İcma hasıl olması için, kitaptan veya sünnetten bir delil, yani senet bulunması lazımdır. Eshâb-ı birbirlerine delilleri hatırlatarak, icma hasıl oldu. Bu icma ile Ebubekir radıyallahu teala anh halife yaptılar. Ali'nin radıyallahu teala anh onun bu işe daha layık olduğunu biliyoruz sözü de böyle olduğunu göstermektedir. 7. İmam-ı Nevevi'nin ve başka alimlerin istihlaf ve sarih nas sözleri çeşitli manalar bildirirler ölüm yaklaşınca hal ve akt sahiplerini yani devlet işlerinde söz sahibi olanları toplayıp buna biat ediniz demek sarih nas ile istihlaf olur yahut bu kimsenin halife olmaya layık olduğunu bildirmek istihlaf olur burada ölümün yakın olması ve devlet adamlarını toplayıp söylemesi lazım değildir. Emir değil haber vermek olur. Birini böyle istihlaf etmek başkasının halife olmasına mani olmaz. İstihlaf bazen açıkça bildirilmez. Sözün nass'ın muktezasından anlaşılır. Yahut iki nass'ın terkibinden birleştirilmesinden anlaşılır. Fıkıh alimleri Nass'ın muktezasını başka başka anlayabilirler. Yukarıdaki yedi ön söz anlaşılınca asıl cevaba başlayabiliriz. İmâm-ı Nebevî'nin mezhebinin reisi, hatta bütün hadis ve fıkıh alimlerinin reisi olan İmâm-ı Şâfî rahmetullahi aleyh Geldiğin zaman beni bulamazsan Ebu Bekre sor. Hadisi şerifinin Ebu Bekir'in halife olacağını açıkça bildirdiğini anlamıştır. İmam-ı Şafii'nin ilmi pek derin, idraki ve muhakemesi çok kuvvetliydi. Allahü Teala'nın ayetlerinden bir ayet idi. O buyuruyor ki: "Bu hadisi şerif her ne kadar bir kadına emri de ise de Hazreti Ebu Bekir'in halife olacağını kinaye yoluyla göstermektedir." Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu haber verirken bir hoşnutsuzluk, üzüntü göstermedi. Bu hali haber verilen şeyin meşru olduğunu göstermektedir. Çeşitli yerlerde bildirilen hadis-i şerifler Hazreti Ebu Bekir'in halife olacağını daha açık haber vermektedirler. Hepsi bir araya gelince tevatür yani kesinlik hasıl olmaktadır. İmam-ı Nebevi'nin nas olsaydı onu söyler ve ona uyarlardı. Bir nas söylemediler. Sözü yerinde değildir. Çünkü çeşitli nasları yani açık haberleri söylediler. Mesela namazda imam yapılan halife olur dediler. Bunu Eshab-ı Kiram'ın hepsi bildiği için başka nasları araştırmaya, söylemeye lüzum görmediler. Zaten Resulullah vefat ettiği için hepsi üzüntülü, sersem haldeydi ve Arapların mürtet olup Medine'ye yürüdükleri haberleri geliyordu. Halife seçiminin acele olması icap etti. Hazreti Ali radıyallahu an buyurdu ki: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hasta oldu. Ebu Bekir'e söyleyiniz namazı kıldırsın." buyurdu. Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem vefat edince düşündük İslam'ın bayrağı ve dinin direği olan namazda Resulullah'ın önümüze geçirdiğini başımıza halife yapmaya razı olup Ebu Bekri halife seçtik Sual Hazreti Ebu Ber Hzrit Ömer'i ve Ebu ubeydeyi Rayallahü Teâ'ın anhum Ecmayın Göstererek, bu ikisinden birine biat ediniz, dedi. Bu davranışı, kendinin halife olacağını gösteren, bir nas bulunmadığını göstermiyor mu? Nas varken, başkasını tercih etmek, haram olmaz mı? CEVAP Hazreti Ebu bu hareketi, kendisinin halife yapılması için bulunan nası başkalarına da söyletmek için, kurnazca, ve nazikçe yapılan bir davranıştır. Kendi bildiğini başkalarının ağzından herkese duyurmak içindir. Bu ümmetin en üstünü Hazreti Ebu Bekr olduğunu İslam alimlerinin çoğu bildirdi. Hazreti Osman'dan sonra en üstünde Hazreti Ali olduğu söz birliğiyle bildirildi. Hazreti Ali'nin Hazreti Osman'dan hatta Şeyhain'dan, üstün olduğunu bildirenler de oldu. İsti'ab kitabında, Abdullah bin Ebi Kuhafe isminin bulunduğu sayfede Nizal bin Sebre diyor ki, hazret Ali, Peygamberimizden sonra, bu ümmetin en hayırlısı, Ebu Bekir'dir. Ondan sonra Ömer'dir, dedi. hazret Ali'nin böyle söylediğini, kendi oğlu, Muhammed bin Hanefi'ye, ve Abdü Hayir ve Ebu Cühefe de haber verdiler. Hazret Ali yine buyurdu ki, Resulullah ileriye geçti. Ondan sonra Ebu Bekir geçti. Hazret Ömer üçüncü oldu. Sonra fitne çıktı. Abdü Hayir diyor ki, Hazret Ali'den işittim. Allahü Teala Ebu Bekre rahmet eylesin ki. Bu ümmeti bir araya ilk toplayan o oldu. Abdullah bin Cafer Tayyar dedi ki: "Ebu Bekir bize halife oldu. O çok hayırlı ve çok merhametliydi." Mesruk dedi ki: "Ebu Bekir ile Ömer'i sevmek ve üstünlüklerine inanmak ehli sünnet alametidir." İstiyab'tan alınan yazı burada tamam oldu. İbn Hacer el Mekki buyuruyor ki: Hazret-ali'nin üstün olduğunu söyleyenler birkaç bakımdan üstün olduğunu bildirmişlerdir. Bu üstünlük fadli külli değildir. Bu ise üç halifeden başka olanlardan daha üstün olduğunu gösteriyor. Eşab-ı kiramın ve tabiinin ayrı ayrı üstünlükleri vardı. Tabiinin çoğu müçtehit değildi. İcma müçtehitlerin söz birliği demektir. Bir meselede icma varken mukallidin sözüne uymak caiz değildir. İcma bulunmayan işlerde çeşitli içtihatlar bulunur. Münazara ve müracaat olunarak bu ihtilaflar ortadan kalkar. İcma hasıl olur. Selefi Salihinin bütün icmaları böyledir. Selman Ifarişinin Ebu Bekr'in hilafetinde isabet oldu ve hata oldu. Sözü, Ebu Bekir'in üstünlüklerinde çeşitli içtihatlar olup, seçilmesine icma hasıl oldu demektir. Ebu Cüheyfe diyor ki, benim içtihadım, hazret Ali'nin herkesten daha üstün olduğunu gösteriyordu. hazret Ali, minberde bu ümmetin en üstünü Ebu Bekir'dir, sonra Ömer'dir deyince, bu içtihadım yok oldu. İmam Malik'in ben kimseye peygamberin parçasından daha üstün diyemem sözü de fadlı cüzi göstermektedir. Hz. Ali'nin radıyallahu teala anh daha üstün olduğunu bildiren azınlığın sözleri hep böyledir. Sual: Hazreti Ebubekir'in radıyallahu teala anh daha üstün olduğunu bildiren kelam alimlerinin sözlerinin kesin olmadığı Zannettikleri anlaşılmıyor mu? Cevap: Evet. Kesin bildirenler olduğu gibi zannedenler de oldu. Zan ile bildirenler de bu zanlarını ters olarak kullanmamış, yine müspet olarak bildirmişlerdir. Bu da Ebubekir'in üstünlüğünden dönmenin mümkün olamayacağını göstermektedir. Ehli sünneti açıklayanların reisi olan Ebu'l Haseni Eş'ari Ebu, -Hasen Eş Ebu Bekir'in üstünlüğünü kat'î olarak bildirmektedir. Başkalarının zan ile, içtihat ile seçildi demeleri bu kesinliği değiştiremez. Eş'aire Eş yani Ehl-i Sünnet alimleri iki kısımdır. Birinci kısmı münazarada hep kazanmışlardır. Bunlar hadis ilmiyle çok uğraşmamışlardır. Ebu Bekr Bakillani ve İmam-ı Razi, Kadi Beydavi ve Kadi Adut ve Sadettin Teftazani böyledir. İkinci kısım hadis alimleridir. Bunlar da münazaraya derinliğe dalmamışlardır. Acuri ve Beyheki bunlardandır. Biz mukallitler her iki sınıf alimlerin sofralarının artıklarıyla geçiniyoruz. Bu yüksek alimlerin kaselerini yalamakla besleniyoruz. Hazreti Ebubekir'in üstünlüğü zannidir diyenlerin sözlerine dikkat edilirse selef-i salihinden zıt haberler geldiği için böyle söylemişlerdir. Halbuki bu haberlerin hakikatte zıt, ters olmadıklarını yukarıda açıkladık. Bazıları da üstünlüğü halife seçimindeki söz birliği ile ölçmüştür. Halbuki üstünlüğün daha nice şeylere bağlı olduğunu yukarıda bildirdik. Bunlardan biri önce iman etmek idi. Selef-i Salih'in sözlerinden anlaşılıyor ki halife seçimi üstünlük anlaşıldıktan sonra oldu. Üstünlük hilafet-i nübüvvette yani Peygamber'in halifesi olmakta şarttır. Bu halifeliğin zamanı da otuz senedir. Bundan sonra gelen halifelerde, üstünlük şart değildir. Şerh-i Mevâkıf bunu güzel anlatıyor. Kitabın sonunda diyor ki: Üstünlük kesinlikle anlaşılabilen şey değildir. Çünkü yalnız akliyle ölçülüp anlaşılamaz. Mesela sevabın çokluğu görülerek üstündür denilemez. Nakle dayanarak anlamak lazımdır. Fıkıh bilgisi de değildir ki Zanne galip ile amel olunabilsin. Bu mesele ilm işidir. Bunda yakin kesinlik lazımdır. Birbirlerine uymayan naslar yakin bilgi vermez. Faziletin sevabın çokluğuna sebep olan şeylerin çok olması da kesinlik ifade etmez. Çünkü sevap Allahü Teala'nın ihsanıdır. İbadet yapan birine sevap vermeyebilir. Başkasının ibadetine ise çok sevap verir. Halife seçilmek kesin olsa bile üstünlüğü kesin olarak göstermez. Olsa olsa zan hasıl eder. O halde nasıl olur da üstün varken üstün olmayanın imameti yani halife seçilmesi sahih olmaz sözü kesin olarak söylenebilir? Bununla beraber Hazreti Ebu sonra Hazreti Ömer'in sonra Hazreti Osman'ın ve sonra Hazreti Ali'nin üstün olduklarını selef-i bize haber verdi. Selef-i salihine hüsnü zan ederek bunu bilmeselerdi bildirmezlerdi deriz. Bunun için onlara tabi olmamız vacib olur. Doğrusunu Allahü Teala bilir deriz. Amidi Seyfuddin Ali bin Muhammed diyor ki eftar olmak birinin cahil ötekinin alim olması veya ötekinin birinciden daha alim olması gibi iki türlü olur eshab-ı kiram için böyle üstünlük kesinlikle söylenemez çünkü çoğunda hususi fazilet olduğu gibi müşterek faziletleri de vardır bir fazilet birkaç faziletten daha kıymetli olabilir bunun için Faziletleri çok olana en üstün denilemez. Şerh-i Mevâkıf'ın yazısı burada tamam oldu. Amit şehri Diyar-ı Bekr'in eski ismidir. Dürrül Muhtar'da şahitliği anlatırken ve Fevâidül Behiyye'de diyor ki: Selef-i hadisi şerifte methedilen ilk iki asrın alimleri demektir. Bunlara Sadrül Evvel de denir. İcma dört delilden biridir. Hiç hilaf olmadığı zaman katî kesin olur. Bir hilaf bulunursa, bu hilaf şaz ve nadir olsa bile bu icma zanni olur, katî olmaz. Ehl-i Sünnet'e göre Hazreti Osman'ın hilafeti haktır. Bu söz icma ile bildirilmiştir. Fakat Hazreti Osman'ın Hazret Ali'den üstün olduğunda icma yoktur. Görülüyor ki hilafetin katî olması üstünlüğün katî olmasına sebep olmuyor. Üstünlüğün zannî olması da hilafetin zannî olmasına sebep olmuyor. Hakiki üstünlük Allahü Teala'nın çok sevmesidir. Bu ise ancak vahiy ile anlaşılır. Met olunmak üstünlüğü göstermez. Çünkü esab kiramın hepsi radiallahu taala anhum ecmain met olunmuştur. Sual: Hazreti Ebu Bekir'in halife olacağını gösteren hadis-i şerifler Allahü Teala'nın yaratacağı şeyleri önceden haber vermek gibidir. Hak olduğunu göstermez. Gösterir desek bile caiz olduğunu gösterir. Çünkü üstünlükleri müsavi olan veya üstünlüğü az olan halife olabilir. Benden sonra Ebu Bekre ve Ömer'e itaat ediniz. Hadisi şerifi Allahü Teala bunların halife olmasını irade ettiği için itaat ediniz demektir. Çünkü halife seçilene üstün olmasa bile itaat etmek vaciptir. Ebu Bekr ile Ömer ile birlikte mezardan kalkarız hadisi şerifi de tesadüfen olacak şeyi haber vermektedir. Bu haberler üstünlüğü göstermez. Diğer hadisi i şerifler ve rüyalar da olacak şeyleri haber vermektedirler denirse cevap İrade-i iradeyi irade-i tekviniye tabidir. Allahü Teala belli zamanda, belli insanları yaratacağını ezelde bildi. Bunlar için, faydalı olacak işleri de bildi. O insanları, o zamanda yaratmayı irade etti. Haramları ve helalleri ve emirlerini ayırdı. Bunları takdir etmiş oldu. Zamanları gelince yaratmaktadır. Şeyhâin'in halife olacaklarını, ezelde irade etti. Bu iradesini, Rasul'ne bildirdi Rasulullah' da benden sonra buyurarak iradeyi tekviniyi ve itaat ediniz buyurarak iradeyi teşriyi bildirdi Rasulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem gelmesini ve ona imanın farz olmasını ezelde irade etmesi gibi oldu Rasulullah'a imanın farz olması Halifelere itaat etmenin vacip olması, onların faziletlerini gösterir. Bu faziletten üstün bir fazilet olamaz. Şeyh'inin halife olacaklarına haber veren elli'den fazla delil vardır. Bunların çoğu açık bildirilmiştir. Sual: Hazreti Ömer ve Hazreti Osman müta ve kran haçlarını yasak ettiler. Esabıkiram Radiyallahu Teala anhum ecmain bunlara karşı geldi. Buna ne dersiniz? Cevap. Dört mezhep alimleri bildiriyor ki Hazreti Ömer müteah haccını inkar etmedi. Mekkeliler için ifrat haccı daha sevaptır buyururdu. Haccın birçok nüsükünde dört mezhep arasında da ihtilaflar vardır. Bunlar İçtihat ayrılıklarıdır. İçtihat ayrılıkları bid'at değildir. Resulullahın sallallahu aleyhi ve sellem haccı nasıl yaptığını eshab-ı kiram bütün ayrıntılarıyla haber verdiler. Bu haberler arasında hiç ayrılık yoktur. Bazı işleri ne niyetle yaptığını anlamakta ihtilaf olmuştur. Şafii ve Maliki Resulullahın haccı ifrad idi dediler. Hazreti Ömer ve Osman da bunu söylemişlerdir. Sual: Müten nikahı Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem zamanında vardı. Hazreti Ömer halife olunca yasak etti. Bu sünneti değiştirmek değil midir? Cevap: Bunun için olan hadis-i şeriflerde ashab-ı kiram ihtilaf halindeydi. Hazreti Ömer İhtilafa son verdi. İcmaa hasıl oldu. Hazret Ömer'in Rasulullah'ın halifesi olduğu buradan da anlaşılmaktadır. Müteaa nikahının haram edildiğini bildiren hadisi şerif buhari'de, Müslim'de ve Muvatta'da yazılıdır. Bunu haber verenlerden biri de Hazret Ali'dir. Sual: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edeceğine yakın kağıt kalem istedi. Hazreti Ömer radıyallahu tealaanh hastalık ağrılarıyla söylüyor. Bize Allah'ın kitabı yetişir diyerek bu emre karşı geldi denilirse cevap. Müşavere ayeti gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok işleri hesabına danışırdı. Birçok işte, Eshâb-ı dediklerine uygun vahiy gelirdi. Abdullah bin Ubey'in cenaze namazını kılmak da böyle olmuştu. hazret Ömer'in fikrini söylemesi, bunun için iyiydi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hazret Ömer'in sözünü doğru bulup, bir daha istemedi. Perşembeden pazartesiye kadar, bir daha bunu tekrar etmedi. Arzu etseydi, bu günlerde yine emrederdi. Yazılması lazım olsaydı, tekrar istemesi lazım olurdu. Bu iş, hazret Ömer'in, Rasûlullah yanındaki kıymetini, şerefini gösteren vesikalardan biridir. Kağıt getirmeyi isteyenlere karşı, sorunuz, acaba sayıklamış olmasın, demesi de suç olmaz. O sayıklamaz, hep doğru söyler. Bunun için, İyi anlamak için sorunuz demektir. Bununla beraber sayıklıyor mu sözünü Hazret Ömer'in dediğini bildiren sağlam haber yoktur. Rasulullah Hazret Ali'nin halife olmasını yazacaktı. Hazret Ömer bunun için mani oldu demek boş sözdür. Gayipten haber vermek olur. Halife yazmak isteseydi Hazret Ebubekri radıyallahu taala an yazardı. Çünkü hastalık günlerinde Hazreti Ayşe'ye bana baban Ebu Bekr'i çağır. Ona yazacağım ki biri çıkıp kendisinin Ebu Bekr'den hilafete daha layık olduğunu söylemesinden korkuyorum. Allahü Teala ve müminler yalnız Ebu Bekr'den razıdırlar. Buyurdu. Bu hadisi şerif Müslim'de yazılıdır. O sırada yanımdan gidiniz buyurması refik-i alayı istediğini göstermektedir. Sual: Hazreti Osman radıyallahu teala anh iş başına akrabasını getirdi. Bu doğru mudur? Cevap: Hazreti Ali de böyle yaptı. Bu işleri için bu büyüklere dil uzatılamaz. Bunun gibi Hazreti Ali hazret Osman'ın katillerine kısas yapmadı. Ebu Musel Eş'ariye ve Ebu Mes'ud-i Ensariye saygı göstermedi. Müslümanların kanlarının dökülmesine mani olmadı. Tebük gazvesinde bulunmadı. Bunlar, hazret Ali'nin şerefini azaltmaz. hazret Osman'ın kendi akrabasına ihsanda bulunması da, İslamiyet'in emrettiği bir şeydir. Sıla-i Rahim sevabına kavuşmuştur bunları hep kendim alından verdi. Beytül malden verseydi suç denilebilirdi. Fakat beytül malde olan hakkını almayıp Müslümanlara dağıtmak suç değil fazilettir. Hazreti Osman'ın akrabası cihad ettiler, çok kahramanlık yaptılar. Her mücavhid gibi bunlara da haklarını verdi. Hazreti Osman zamanında İslamiyet'in Asya'ya, Afrika'ya yayılmasında onun bol ihsanlarının çok faidesi oldu. Rasulullah da ganimetten Kureyş kabilesinden olanlara başkalarından daha çok verirdi. Haşim oğullarına bunlardan da çok verirdi. Hazret Ömer'in korkarım ki Osman beni ümeyeyi Müslümanların başına geçirir demesi, onun işlerini beğenmediği için değil, faidesi olmaz demektir. Müçtehidin, kendi içtihadıyla hareket etmesi suç olmaz. Halifenin, dilediğini dilediği işin başına geçirmesi hakkıdır, hatta vazifesidir. Akrabası, kendisine daha itaatli oldukları için, onları tercih etmesi iyi oldu. Onların yaptığı yanlış işler, onun emriyle değildi. Halifenin gaybı bilmesi lazım gelmez. Velid bin Ukbe'ye kısas yapmaması şikayetleri değerlendirebilmek içindi. Kûfeliler Velid şarap içti diye haber verdiler. Doğrusunu anlayınca Hazreti Ali'ye emredip Velid'e had cezası vurdurdu. Abdullah bin Mesud'un hazırladığı musafı yakarak Müslümanları Şeyhayn'ın radıyallahu teala anhum'a, musafı üzerinde birleştirdi. Bu işi ona hakaret değildir. İslamiyete büyük hizmettir. Ebu Zer, icmağa uymadığı için, onu Medine'den çıkardı. Keyfi için çıkarmadı. Sual Hazreti Osman radıyallahu teâlâ anh, Muhammed bin Ebu Bekr'in feryadına yetişmedi. Cevap Muhammed bin Ebu Bekr hatadan ve günahtan masum değildi. Halifenin onu cezalandırması vazifesiydi. İkisini öldürünüz. Mektubunu Hazreti Osman radıyallahu teâlâ anh yazmadı. Bunu kabilelerin aşağı insanlarının yaptığını yafi tarihi yazmaktadır. Sual hazret Osman Abdullah bin Ömer'e radıyallahu teâlâ anhüm ecmain kısas yapmadı. Cevap Halife Muaktül'ün varislerine bol mal vererek onları razı etti fitneyi kaldırdı bu da Hazreti Osman'ın radıyallahu teala anh güzel idareciliğinin bir örneğidir. Sual: Hazreti Osman çayır çiftlik yaptı. Cevap: Evet yaptı fakat kendine mülk olarak yapmadı. Beytülmal hayvanları için yaptı. Böylece Beytülmale büyük hizmet etti. Hazret Ali'nin Hazret Osman'ın şehid edilmesiyle ilgisi olduğunu gösterecek hiçbir delil yoktur. Buna hiçbir ihtimal de yoktur. Katiller çok ve kuvvetli oldukları için Hazret Ali hemen kısas yapamadı. Hazret Osman'ın varisleri de kısas yapılmasını istemedi. Katil de belli değildi. Katiller Hazret Osman'a karşı Bâgî, asi idi. hazret Ali'ye itaat ettiler. hazret Ali'nin halife seçilmesi, meşru idi. Söz sahipleri, biat etti. Talha ve Zübeyr de hilafete karşı değildi. Kısasın yapılmasını istemişlerdi. İstiyab kitabında diyor ki, hazret Ali'ye, hazret Osman'ın şehid edildiği gün biat olundu. Muhacirler ve ensar biat ettiler. Hazreti Muaviye ile Şamlılar biat etmedi. Allahü Teala hepsini affedeceğini bildirdi. İmamiye fırkasına göre masum imamın yaptığı şeyleri Peygamber yaptı diye haber vermek caizdir. Böyle inandıkları için çok hadis uydurdular. Deylemi ve Hatip ve İbne Asakir kendilerinden önce gelen alimlerin sahih ve hasen hadisleri toplamış olduklarını gördüler. Kendileri de zayıf hadisleri topladılar. Buhari ve Müslim hadislerinin doğru olduklarını bütün ehli hak söz birliğiyle bildirmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'nin radiyallahu teala anh kucağında vefat ettiği ve Hazret Ali'ye vasiyet yaptığı sözleri doğru değildir. Hazret Ali'nin harbettikleriyle siz de harbetiniz sözü hadis değildir. İmamiyyenin Hazret Ali radıyallahu teala an için geldi dedikleri ayet-i kerimelerin hiçbirinde Hazret Ali'nin ismi olmadığı gibi onun için olduğuna bir işaret de yoktur. Halbuki mağara ayetinin ve bazı ayetlerin Hazreti Bekr için radıyallahu teala anh olduklarına açık işaretler vardır. Böyle olduğunu Şii kitapları da yazmaktadır. Tahir ayeti Hazreti Ali için olmayıp Zevcatu Tahirat içindir. Mübahale ayeti de böyledir. Akrabamı sevmenizi istiyorum. Mehalindeki ayet-i kerime de Hazreti Ali için olmayıp mümin olan bütün akrabası içindir. Gadir-i Hum denilen yerdeki hadisi i şerif ehlibeyti sevmeyi emretmektedir. Bu hadisi i şerifin sonunda o benden sonra halifedir. O benden sonra sizin velinizdir ve bunlara benzer şeyler yoktur. Bunlar uydurulmuştur. Böyle uydurulmuş yüzlerce hadis vardır. Bunları bildirenlerin arasındaki yalancıları İslam alimleri ortaya koymuşlardır. Sual: Hadisi i şerifte kıyamet günü tanıdığım çok kimseyi havzımdan uzaklaştırırlar. Hesabım diyerek onları çağırırım. Fakat bir ses işitilir ki senden sonra onların neler yaptığını bilmezsin. buyruldu. Bu hadisi i şerif Eshab-ı Kiram'ın radıyallahu teâlâ anhum ecmain çoğunun yoldan sapacaklarını göstermiyor mu? Cevap Veda haccı hutbesinde Benden sonra kâfir olmayınız, birbirinizin boynunu vurmayınız buyuruldu. Bu hadisi i şerif gösteriyor ki, şeyhain radıyallahu teâlâ anhumâ ve Müslümanlarla harbetmeyenler bunun dışındadırlar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeyh ve ashab-ı kiram'dan çoğunu cennet ile müjdeledi. Bu müjde onların iman ile öleceklerini ve Rasulullah'ın havzı yanında ve cennette onun yanında bulunacaklarını bildirmektedir. Bundan başka Maide Suresi'nin 57. ayetinde mealen Ey iman edenler, dinden çıkarsanız Allahü Teala sizin yerinize başkalarını getirir. Onları sever, onlar da Allahü Teala'yı severler. Buyuruldu. Bu ayet-i kerime gösteriyor ki mürtet olanların karşısında bulunanları Allahü Teala sevmektedir. Bu da Hazreti Ebu Bekr zamanında oldu. Cennetlik oldukları isimleriyle, sıfatlarıyla bildirilen mübarek insanları kötü bilmek ve kötülemek büyük felakettir. Bedir gazasında bulunanların cennete gidecekleri açıkça bildirildi. Bunlara dil uzatmak büyük cahilliktir. Sual: Allahü Teala 12 halife gönderecektir. Bunların hepsi Kureyş kabilesindendir. Hadîs-i şerifi, on iki imamı rahmetullahü teâlâ ale aleyhim ecmâin göstermiyor mu? CEVAP İlk bakışta bu hadisi i şeriften, imamiye fırkasının haklı olduğu anlaşılıyor. Halbuki hadisi i şerifler, ayet i kerimelerde olduğu gibi, birbirlerini açıklamaktadırlar. Abdullah bin Mes'ud'un haber verdiği hadisi i şerifte, İslam değirmeni 35 sene döner. Sonra helak olanlar bulunur. Daha sonra gelenler İslamiyeti 70 sene kuvvetlendirirler. buyuruldu. Bizim yani Şah Veliyullah-ı Dehlevi'nin bu hadisi şeriften anladığımız şudur. Bildirilen vaktin başlangıcı ilk cihadın başladığı, hicretin 2. senesidir. 35. senede Hazreti Osman şehit edilerek Müslümanlar arasında ayrılık oldu. Cihat ve İslamiyet'in yayılması durdu. Deve ve Sıffin muharebelerinde Müslümanlar birbirlerini öldürdü. Allahü Teala hilafete tekrar düzen verip cihat tekrar başladı. Beni Ümeyye yani Emevi devletinin sonuna kadar devam etti. Abbasi devleti kurulurken ortalık yine karıştı. Çok Müslüman öldü. Sonra Allahü Teala hilafete düzen verip Hülagü'nün Bağdat'ı yakıp yıkmasına kadar sürdü. Sa'd İbni Ebi Vakkas'ın haber verdiği hadisi i şerifte Allah'ıma dua ediyorum ki ümmetimin kuvvetini Yarım günün sonuna kadar sürdürsün. Buyuruldu. Yarım gün ne kadar zamandır denilince saat 500 senedir. Dedi. Bu hadisi şerif Abbasi devletinin ömrünü yani 524 seneyi göstermektedir. Birinci hadisi şerif Hilâfet-i Nübüvveti haber veriyor. Bunun 30 sene olduğunu bildiriyor. Bundan sonra gelen halifelere Melik Adud yani sultan ismini veriyor. Her iki hilafetteki halife sayısının 12 olacağını bildiriyor. Bu 12 halifeyi 12 imam sanmak hiç doğru değildir. Çünkü hadisi i şerifte hilafet diyor, imamet demiyor. Şiiler de söylüyor ki 12 imamın çoğu halife değildi. Hadis-i şerifte 12 halifenin Kureyş kabilesinden olduğu bildirildi. Bu ise hepsinin Haşimi olmadığını göstermektedir. İmamiyye fırkası 12 imamın İslamiyeti yaydığını, memleketler aldıklarını söylemiyorlar. Resulullah vefat edince din örtüldü. İmamlar takiye yaptı. Doğru yolu gösteremediler. Hazreti Ali bile bildiklerini söyleyemedi, diyorlar. Hadisi i Şerîf, on iki imamdan sonra, İslamiyet'te gevşeklik olacağına haber veriyor. İmam-ı ise, on iki imam tamam olunca, İsa aleyhisselam gökten inecek ve dini kuvvetlendirecek, diyorlar. Bizim anladığımıza göre, bu on iki halife, dört halife-i raşid, ve bunlardan sonra Hazreti Muaviye ve Abdülmelik ve dört oğlu ve Ömer bin Abdülaziz ve Abdülmelik'in torunu velittir. Abdullah bin Zübeyr'in bunun dışında kalması lazımdır. Çünkü Hazreti Ömer'in bildirdiği hadisi i şerif Abdullah bin Zübeyr'in halife olarak ortaya çıkması ve Mekke-i Mükerreme'de kan dökülerek Kâbe-i Muazzama'ya hürmetsizlik yapılmasına sebep olması bu ümmete gelecek musibetlerden biri olacağını göstermektedir. Yezid ve emevilerin diğer halifeleri, İslamiyete hizmet etmedikleri için, on iki halifeden sayılmazlar. SUAL hazret Ali'nin, radıyallahu teâlâ an, çok kerametleri vardı. Bunlar, onun üstünlüğünü göstermiyor mu? CEVAP Şiha Sühre Sühreverdi, Rahimeullahü Teala buyurdu ki, esab kiramda keramet az göründü. Hazret Ali'nin kerametleri kadar hatta daha çok şeyhinde de görüldü. Bu kerametlerin çoğu Yusuf İnebhanî'nin Camiü Keramatil Evliya kitabında yazılıdır. Sual. Ben ilm şehriyim. Ali radıyallahu teâlâ anh bunun kapısıdır. Hadisi şerifine ne denilir? Cevap Bu hadisi i elbet bir üstünlük gösteriyor. Fakat bunun gibi ilmin dörtte birini bu Hümeyrâ'dan alınız. Ve benden sonra Ebu Bekre ve Ömer'e tabi olunuz ve İbni Ümmi Abdin Razı olduğu kimseden ben de razıyım. Ve daha nice hadis-i şerifler de vardır. Hümeyra Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'ye radıyallahu teala anha verdiği isimdir. Hazreti Ali'nin din bilgilerindeki üstünlüğü ve nesep ilminde Es'ab-ı Kiram'ın çoğundan ileride olduğu meşhurdur. Fakat bunlar Şeyhain'den daha üstün olduğunu göstermez. Hazreti Ali'nin soyundan İmamı Muhammed Bakır ile İmamı Cafer Sadı'ın radıyallahu teala anhüm ilimde, verada ve ibadetlerdeki kemalleri şüphesizdir. Küleyni İmamı Cafer Sadı'ın tasavvufçulara düşman olduğunu yazıyor Ebu Cafer Muhammed razi küleyni 329 miladi 940'ta Badatta vefat etti kafi kitabında 16 bin hadis vardır zeydiye fırkası da Turuku Aliye'ye düşmandır evliyanın büyüklerinden Abdullahi ensi rahimehullahü Teala buyuruyor ki 1200 vedi gördüm içlerinden yalnız Sa'dun ve İbrahim seyitlerden idi bunların ikisi de meşhur değildir sonraki asırlarda gelen evliya arasında seyitler varsa da bunlar seyit olmayan mürşitlerden feyz almışlardır Kur'an-ı Kerim ve hadise i şerifler açık olarak İslamiyete uymayı emretmektedir Tasavvuf yolunda hasıl olan şeyler hiç bildirilmemiştir bunun için tam üstünlük tasavvuf ile değil İslamiyete hizmet etmekteki ziyadelikle ölçülür Sual peygamberlere aleyhi müsseava ve teslimat tabi olanlarda fena beka marifetler. Vahdet-i vücud bilgileri gibi kıymetli şeyler hasıl oluyor. Kerametler veriliyor. İslam'ın beş şartını ise her Müslüman yapıyor. İmam-ı Gazali ve Celaleddin Rumi rahimehullahü teala gibi büyük alimler tevhid-i vücudinin çok kıymetli olduğunu bildiriyor. O halde tasavvuf yollarının kaynağı olan Hazreti Ali'nin radıyallahu teala anh daha üstün olması lazım gelmez mi? Cevap. İslam'ın beş şartı insanı Allahu Teala'ya yaklaştırmaz. Bunlar insanların dünyada iyi huylu olmalarını, iyi geçinmelerini sağlar. Diyen kimse zındıktır. İslamiyeti yıkmak istemektedir. İslamiyet Allahu Teala'nın rızasına kavuşturur. İslamiyete uymayanları Allahü Teala sevmez. Bunlara azap yapacaktır. Fakat tasavvuf yolu daha kolay kavuşturur derse bu kimseye sözünü ispat etmesini söyleriz. Tasavvuf yolunun temeli İslamiyettir. İslamiyete uymayan kimse veli olamaz. İslamiyete uymakta ve uydurmakta şeyhainin en ileride olduklarını yukarıda uzun bildirmiştik zikr ve murakabe ile kalbi temizlemeye çalışmak İslamiyete uymak demektir. İslamiyetin delili kitap, sünnet, icma-ı selef ve kıyas-ı Kur'an-ı Kerim'de 5 ilim vardır. 1. Mahlukları inceleyerek Allahü Teala'nın var olduğunu ve bir olduğunu anlamayı göstermektedir. Fen bilgileri bu kısımdadır. 2. Tarihi inceleyerek, iman edenlerin, İslamiyet'e uyanların mes'ud olduklarını, imansızların ise, dünyada azap içinde yaşadıklarını anlatmaktadır. 3- Ahiretteki nimetleri ve azapları bildirerek, imanlı olmaya teşvik etmektedir. 4- Dünyada ve ahirette saadete kavuşmak için, nasıl yaşamak lazım olduğunu öğretmektedir. 5- müşriklerle, münafıklarla, Yahudilerle, Hıristiyanlarla ve yetmiş iki fırkadaki sapık Müslümanlarla nasıl geçinileceğini bildirmektedir. Tekrar edilmişlerden başka, on bin kadar hadisi i şerif vardır. Tekrar edilenleri de sayarsak, milyonu aşmaktadır. Bütün bu hadisi i şerifler, on ilmi bildirmektedirler. 1- Kitabullah'a ve sünnete yapışmak. 2- İslamın beş şartı, zikirler ve ihsan yani kalp bilgileri. Tasavvuf, bu ihsanı elde etmektir. 3- Muamelattır. Nafaka için ticaret, sanat ve ziraat bilgileri ve sosyal haklar bunun içindedir. 4- İyi ahlak bildirilmekte ve övülmektedir. 5- Köle azad etmek. 6- fadail olan ameller ve esâb-ı kirâmın radıyallahu teâlâ aleyhim ecmâin üstünlükleri. 7- Peygamberlerin ve mühim kimselerin tarihi. 8- Kıyamete kadar olacak mühim olaylar. 9- Kıyamet halleri. Haşr, neşr, Cennet ve Cehennem 10 Rasulullahın Hayatı Sallallahu Aleyhi ve Sellem 11 Kur'an-ı Kerim'i Okumak ve Tefsir Etmek 12 Melekler, Şeytanlar, Tabavet Gibi Çeşitli ilimler Kıyas Ahkâm-ı İslamiye'de yani emir ve yasaklarda olur. Bütün bu saydığımız ilimlerde Tevhidi vücudi bilgileri yoktur. İslamiyet eshab-ı kiramın ve tabiini izamın yani eshab-ı kiramı görenlerin iman ettikleri ve yaptıkları şeylerdir. Bunlar zamanında bulunmayıp sonradan ortaya çıkan din bilgileri Müslümanlık değildir. Benim ve ashabımın yolunda olunuz hadisi şerifi bunu göstermektedir vahded-i vücut bilgilerinin birinci kısımda olmadığı meydandadır. Bu bilgiler, Seyyid-ül Taife, Cüneyd-i Bağdadi zamanında da yoktu. Mu'tezile, İmamiyye, Zeydiye ve İsmailiye gibi sapık fırkalar da böyledir. Bunlar da Selef-i Salihinden sonra ortaya çıktı. Rasulullah'tan sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem başlayarak, Eshab-ı kirama ve tabiine ve kalpten kalbe akarak ta zamanımıza kadar gelen feyzler ise İslamiyet'te vardır. Buna ihsan ismi verilmiştir. Sonradan tasavvuf denildi. İslamiyet'ten olan şeyler, ihlas ile, temiz niyet ile yapılırsa kıymetli olurlar. Nefsin arzularına kavuşmak ve şöhret için olurlarsa Allahü Teala'dan uzaklaştırırlar. Cehenneme sürüklerler Sual tasavvuf büyüklerinin sözleri tasavvuf bilgilerinin daha üstün olduklarını göstermiyor mu? Cevap bir kimseyi Allahü Teâlâaya yani Allahü Teâ'nın rızasına sevmesine yaklaştıracak işler İslamiyette bildirilmiştir Bunlar arasından insanın haline ve zamanına göre seçilir. Tasavvuf büyükleri, talebesini terbiye ederken, yani yetiştirirken, onun çeşitli hallerine göre, ona çeşitli vazifeler vermişlerdir. Faideli işlerden birini ötekine tercih etmesi, ötekinin faidesiz olduğunu göstermez. Her faideli işte, iyi niyete ehemmiyet verirler. İmam-ı Gazali, rahmetullahi aleyh, her işte, ihlasa ehemmiyet vermektedir. Ayet-i kerimeler ve hadisi i şerifler İslam'a hizmet etmeyi emrediyor. Cihadın ve ilm öğretmenin faziletine inanmayan zındıktır. Sual. Şeyh Muhyiddin Arabi rahimeullahu teala buyuruyor ki Hazreti Ali radıyallahu teala anh Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem yaratıldığı topraktan kalandan yaratıldı. Resulullah ile ahiret kardeşi yapılması da bundandır. Bundan daha üstün bir şey olur mu? Cevap Şeyhayn'ın daha üstün olduğu İslam bilgilerinden anlaşılmaktadır. Burada edille-i olan kitap, sünnet, icma ve kıyas bilgilerine bakmak lazımdır. Tasavvuf büyüklerinin kalpleriyle keşfleri şer'î şeylere delil olamaz. İslamiyetin hiçbir hükmü bu keşflere dayanmaz. Şeyh Muhyiddin Arabi rahimehullahü teala Allahü Teala'ya yaklaştıran şeyleri sayıyor. Bunlardan en yüksek olan sıddıkiyet derecesinin Hazreti Bekre, muhaddisiyet derecesinin Hazreti Ömer'e, uhuvvet derecesinin de hazret Ali'ye mahsus olduğunu bildiriyor. Havariyet derecesinin Zübeyre, Emanet derecesinin de Ebu Ubeyde'ye verildiğini yazıyor. Böyle daha nice dereceler bildiriyor. Bunlar, fadlı külliyi göstermez. Fütuhat kitabının birçok yerinde, Eshab-ı kiramın vilayet derecelerinden başka, peygamberlere benzettiği derecelerini de bildiriyor. Rasulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem sonra bu derecelerin devam ettiğini ancak peygamber olmadıklarını uzun yazıyor. Bizim anladığımız üstünlük de işte bu peygamberlere aleyhisselam benzeyen üstünlüktür. Şeyhayn'ın radıyallahu anhum'a) üstünlüğü buradan gelmektedir. Bu üstünlüğe fadl külli denir. Fütuhat kitabının birçok yerinde bu üstünlük anlatılmaktadır. 69. babının sonunda diyor ki: Allahümme sallallaha okurken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim aleyhisselama benzetiliyor. Halbuki ondan daha üstündür. Bunun inceliğini sahifelerle açıklarken sıddıklık derecesinin üstünlüğünü uzun anlatıyor. Allahü Teala hususi feyizlerini seçtiği, çok sevdiği kullarına çeşitli sebeplerle, vasıtalarla göndermektedir. Önce o kullarını bu feizlere müsteit, elverişli yaratmaktadır. Hazreti Ali'nin bedenindeki toprak maddelerini de Rasulullahın sallallahu teala aleyhi ve sellem toprak maddeleri gibi nübüvvet feyzlerini almaya müstehit yaratmıştır. Fakat bu üstünlük, fadlı küllî değildir. Fadlı cüzîdir. Vilayet derecesinin üstünlüğünü göstermektedir. Peygamberliğe benzemek değildir. Sual Tasavvuf büyükleri, Hazreti Ali'nin, radıyallahu teâlâ anh, üstünlüğünü gösteren rüya gördüklerini bildiriyorlar. Hadis-i şerifte, mü'minin rüyası, Peygamberliğin 46 kısmından biridir, buyuruldu. Bu da, hazret Ali'nin daha üstün olduğunu göstermez mi? CEVAP Dinin hiçbir hükmü, rüya ile bildirilmiş değildir. Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü u Teala'ya hamdolsun ki, beni Ebu Bekir ile ve Ömer ile kuvvetlendirdi, buyurdu. Bir hadisi şerifte, Ebu Bekr ve Ömer, benim kulağım ve gözüm gibidirler, buyuruldu. Fadlı Külli böyle olur. Peygamberlerin, aleyhi salavatü ve teslimat, halifesinin, onun gibi olması lazımdır. Bu fakire göre, şeyhain radiyallahu anhum'a güneş etrafındaki, ışık saçan tabaka gibidir. Hazreti Ali radiyallahu anh, bu ışıkları alıp, aksettiren kamer, ay gibidir. Şeyhain radıyallahu anhüma, nübüvvet yolunun ışıklarını, hazret Ali de radıyallahu anh, vilayet yolunun ışıklarını saçmaktadırlar. Bunun içindir ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Eğer halil, dost edinseydim, Ebu Bekri e halil edinirdim. Ve, Benden sonra peygamber gelseydi, Ömer elbet peygamber olurdu. Ve Ali bendendir, ben de ondanım buyurdu. Bu fakir, Şah-ı ı Dehlevi Hazretleri, mürakabede, Resûlullah'ın sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, ruhaniyetine sordum. hazret Ali'nin radıyallahu teâlâ anh, nesebi daha şerefli, ve hükümleri daha kuvvetli ve tasavvuf yolunun önderi olduğu halde Şeyh Hayn'ın radıyallahu teala anhuma daha üstün olmasının sebebi nedir? Ruhuma şöyle cevap İhsan buyurdu ki: Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem bir zahir, görünen, bir de batın, görünmeyen yüzü vardır. Zahir yüzüyle insanlar arasında adalet yapar, kardeşliği sağlar ve doğru yolu gösterir. Bu vazifeyi yapmasında şeyhain radıyallahu teâlâ anhum'a onun elleri, ayakları gibidirler. Batın ve Çin'den kalplere feyz vermektedir. Şeyhain, bunda da ortaktırlar. radıyallahu teâlâ anhum ecmain. Menba-ı feyzü me Meclisi Abdül Hakim, Menzili Kurbu İlahi, Sohbeti Abdül Hakim, Melceyi bir çaregandır, derde dermandır Hakim, Madeni irfan, Nuri Subhan, Sır Kurandır Hakim. Urvetül Vuska. Muhammed Masum Faruki'nin mektubat kitabı Farisi olup üç cilttir. Birinci ciltte 239, ikinci de 158, üçüncü ciltte 255 mektup vardır. Bu 652 mektuptan altı adedi tercüme edilerek aşağıda yazılmıştır.